Merhabalar ben Kerem Doğan Ben Didem Gürsap. Ben Evrim Demirören 94.9 Açık Radyo'da Yılan programımıza devam ediyoruz Kamusla Güreş, kamusla güreş de, Twitter adresimiz Kamusla Güreş Eğer mail atmak isterseniz Kamusla Güreş mail aktarılıyor. İşte bizim bizim geyi <gülüyor> de yapalım. Bundan evet, sonra yapmayalım. Evet. Bir gün geyiği alalım. <gülüyor> Yapmayayım, evet bu mail olayı yeter ya, yani. yeter. <gülüyor> <ben>. <gülüyor> Geçtiğimiz program görünüş itibariyle soğuk bir hayvan olan yılana özellikle eski çağlardan beri hem saygı gösterildiği hem de kendisinden korkulduğundan konuşmuştuk. Bedeninde barındırdığı zehrin ölümcül sonuçlara yol açabilmesi hem ölümcül olması zehri ve panzehri bir arada. Da sunması. Bu ikilikler üzerinden mi gidelim? Ne yapalım? Mitolojiye mi girelim? Evet mitolojiye zaten başlamıştık Onlar devam edelim. Onlar da bizi götürecek aslında evet. değil mi? Evet. Çok hikaye Hı -hı. var. Ee, pek çoğunu geçen programda söylemiştik. Geçen programımızı kaçıranlar Twitter adresimizden e, dinleyebilirler. Efendim Herakles'le ilgili bir hikaye var. Şimdi bu Zeus çok çapkın bir tanrı malumunuz. Eşi Hera'yı defalarca çeşitli hanımla aldatıyor. Gene böyle ölümlü bir hanımla aldatması sonucu Herakles doğuyor. Ki bu arada diğer adıyla Herkül. Hera kıskançlığıyla bu bebekken bu Herakles'i öldürmek için bir yılan yolluyor. Çünkü eşi başka birinden yapmış bu çocuğu. Fakat tabii çocuk çok özel bir çocuk. Daha bir buçuk aylıkken bu kendisine öldürsün diye yollanan yılanı boğup öldürüyor Herakles. Hmm. Herakles'in yılanlarla hikayesi bitmiyor Yunan ve Roma mitolojisinde bir de hep e Herakles mi yolluyor acaba? <gülüyor> onu bilmiyorum. Bu, bu hikayedir. Bebekken Hera yolluyor. Çalışıp gelin efendim. Efendim e, onu demek istemiyorum. Hep Hera mı derken neyi kastediyorsun? Hani yılanları her Hera mı yolluyor diyor. Yok canım. Yani. Yani. <gülüyor> yani bu hikayede oluyor sadece. Efendim dokuz başlı e, soluğu zehirli e, bir e, yılan Lerna var. Dokuz başlı. Evet. E, bu Lerna e, Herakles'in e, öldürdüğü bir yılan. Gene sonuçta bir, e, büyüdüğünde kendi bir yılanla savaşıyor. Ve Zehirli kanını da oklarına sürerek daha sonra bir ölüm malzemesi olarak kullanıyor e, yılanın. Bir de tor var. son sabah, zamanlarda. insanların içine açtık. <gülüyor> Hep sen öyle dersin. <gülüyor> <Ne> yılan <gülüyor> da yılan. E. Thor ejderhalar. Efendim Thor, hani bu çekiçli olan e, kahraman. E, o da Midgard yılanı var. E, Jormungard isminde bir hmm. yılan bu. E, kuzey. ...mitolojilerinden bahsediyoruz... ...onunla boğuşuyor... ...onu öldürüyor ama tam o sırada da... ...yılan onu soktuğu için... ...onun zehriyle ölüyor... ...karşılıklı birbirlerini hmm. öldürüyorlar Thor'la... Böyle bir hikaye var bende. Ekitna hikayesi var. Çünkü Ekitna hikayesi e, doğu mitolojisinde birazdan tekrar karşımıza çıkacak. O yüzden e, anlatmak istiyorum. Ekitna Pantos'la Gaia'nın dölünden, Kisaor'la Kaliroe'den doğma. Ne ölümlülere ne de ölümsüzlere benzeyen, yarı bedeni bir genç kız, yarı bedeni koskoca bir yılan olarak tanımlanıyor hmm. mitolojide. Çok var ve e, Tipon'la çiftleşerek yer altında ve yeryüzündeki korkunç köpek ve canavarlar ürettiğine inanılıyor. Aslında bütün bu işte korkunç köpekler, canavarlar, ejderhalar bir bakıma ekitnadan e, türemiyorlar. E, bu yarı bedeni bir genç kız, yarı bedeni koskoca bir yılan direkt bizi nereye götürüyor yine? Şahmeran hikayesine götürüyor. Madem e, götürüyor izah et bakalım açıkla bakalım. Belinden aşağısı yılan üstü ise kadın görünümde olan ve hiç yaşlanmayan bir varlık. E, Birçok zaten görselini yükleriz. Twitter'a evet, e, Anadolu'da birçok e, tasviri de var. Farsça'da şahı Maran, yılanların şahı anlamına Hı hı. Aslında burada yılanların şahı dediğimizde de eril bir yaratık olması gerekirken şahmaran ıı, üst gövdesinin ıı, kadın olması ıı, nedeniyle ıı, dişi. Yine bu erillik, dişilik, o ikilik, o dualizm karşımıza çıkıyor hmm. buradan. Hmm. Güzel. Ee, Yunan mitolojisindeki bu ekidna ile benzerlik taşıyor. Aynı zamanda işte gorgolarla. Hastaları iyileştiren, can veren, bilgelik simgesi bir yaratık, şifacı Yönüyle evet. ön planda. Ee, dünyanın çeşitli ülkelerindeki inançlara göre kadını, dolayısıyla doğurganlığı ve bereketi simgeliyor. Ee, Şahmaran aynı zamanda uzun ömrün, sonsuz yaşamın, değişimin bir dönüşüm olduğunu anlatır ki bütün sırlar ondadır. Sonsuzluk ile gizli bilgiler ancak ondan sorulur. Ee, Murat Hamungan'ın hmm. çok güzel bir Hikaye kitabı vardı Cenk hikayelerindeki evet. Şahmaran hikayesine onun yorumu da çok güzeldir hmm, meyhasına evet, ben tamamladım. tavsiye ediyorum. Fars ben. mitolojisinde de onunla ilgili işte Fars kahraman gider bir sürü hatta Şahmaranla kalır ondan sonra o izin verir onun artık dünyaya dönmesini ama e, sonra Şahmaran yakalanır ama kanı da insanlara şifa olur eti aynı eti eti, eti. Eti, eti hatta <gülüyor> doğru ben niye kanı dedim aklıma Medusa geldi. Evet. evet. Medusa'nın Medusa Kana ölüme çare. Bu arada e, Borges'in Düşsel Varlıklar... ...kitabında da e, lamiyalardan... ...bahsediliyor. E, çok benzer. Şimdi aynı formda üç yaratık. Yarısı kadın, yarısı yılan. Lamiyalar da öyle. Afrika'da yaşayan... ...Belden yukarısı çok güzel bir kadın. Altı yılan olan bir yaratık bu lamiyalar. Hmm. Başka böyle... ...karma e, yılandan... ...oluşan ya da yılanın... ...değişik formları olan yaratıklardan... ...bahsetmiş Borges. Bir tanesi... Anfis baena. Ee, bu iki ucunda birer başı olan bir yılan. Zaten bu kelime Yunanca'da her iki yana, yana giden anlamına geliyormuş. Hmm. Ee, ve kesilince de tekrar birleşiyor. Ee, bazen bu, bu özelliğinden de bahsedilir. Sonra basilikos diye bir yaratıktan bahsediyor Borges. O da horoz başlı kanatlı bir yılan. Ee, hem soluğunun hem bakışının zehriyle yok edebilen bir hayvan ee, Sen demiştin e, gorgonun e, Gorgolar evet diye, Bu da aynı şekilde gorgonun Hı -hı. kanından doğmuş basilikos Hı -hı. Ve e, bu gorgolar göz göze gelinince taş kesilinen e, yaratıklardı Hı -hı. E, O yüzden bunun da bakışının zehri var İlginçtir basilikosun e, iki düşmanı var Biri gelincik Bildiğimiz hı hı. hayvan gelincik zaten yılanları çok öldürür. Bir de ayna. Hı hı. Ee, başka? E, Gorgoların en bilineni de Medusa sanırım ha, anlat, değil mi? Medusa ee, evet. Medusa'yı işte e, Poseidon e, ona aşık olduğunda kuş kılığına bürünerek Athena'nın e, tapınaklarından birisine kaçırıyor. Athena buna çok sinirlenip Medusa'nın saçlarını yılanlarla doldurup ve gözlerine de baktığı kişileri taşa çevirecek bir nitelik hmm. veriyor. E, bir başka anlatımda da Athena'nın bu siniri Poseidon'un yersiz hareketine bağlanmıyor. Aslında Athena Medusa'nın güzelliğiyle kendine meydan okumasına çok kızdığı için ona yılanmıyor. Yılandan saçlarıyla çirkin bir e, bu görüntüyü ve taşa çeviren gözleri veriyor ki bu Gorgolar'ın e, korku veren varlıkların en ünlüsü de Medusa. Evet. Yere batan sarnıcı geldi aklıma. Evet çok güzel bir <gülüyor> baş vardır orada. E, sekiz çatal dilli yılan var e, yine benim elimde o da Japon kültüründe. E, bugün Sekiz Bulut Dağı adıyla anılan Yılan Dağı'nda e, var olduğuna inanılıyor. Sekiz kafalı sekiz kuyruklu bir yılan bu. 7 e, yılda hükümdarın 7 kızını yiyor sırayla, her yıl bir kız yiyor. 8. <gülüyor> yılda e, sıra öbür kıza geldiği zaman kahraman, kahramanın ismi çok ilginç, <gülüyor> aslan yürekli, ayağı tez, gözü pek er ...adlı kahraman tarafından... ...tuzağa düşürüp... ...bütün kafaları kesilerek öldürülüyor bu... ...Kızılder'in isimlerine rakip... ...İspanyol <gülüyor> <Evet, o gülüyor> <için>. da biraz <gülüyor> sanırım... ...ve kuyruğunda da bir kılıç varmış... ...öldükten sonra o kılıcı çıkartıyor... ...bu kahraman... ...şu anda Atusuna Ulu Tapınağı'nda... imiş o kılıç güya... ...yani hmm. bir kılıç var da güya onunmuş... <gülüyor> ben... E, ...bu arada 8 Japonların sihirli sayısıymış... ...o yüzden sürekli bu 7 ve 8... E, ...kelimeleri geçiyor... ...ve e, Japon... E, Para birimlerinden e, yenin banknotlarının bir tanesinde de bu hikaye var. Onu da Twitter adresimiz kanunsta güneşte koyacağız görürsünüz. Böyle ya, hikayeler evet. sende hikaye de bir şeyler var, vardır. Evet ya, mitoloji ve işte tarihi olarak gerçekten çok zengin. E, birkaç anekdot daha var. İşte Slavların soy atası Viseslavic bir yılanın oğludur. Notu var yine simgeler sözlüğünden. Hmm. Ee, Mısır efsanelerinde gökyüzünde yaşayan yılan Apofi her gün güneşi doğudan batıya taşıyan Tanrı Ra'nın peşinde dolaşıyormuş. Bu da çok hoşuma hmm. gitti benim. Hmm. Aynı zamanda Sümer mitolojisinde e, gökyüzü ve yeryüzü tanrılarını yaratan Lakmu Lakamo adlarındaki erkek ve dişi yılandır hmm. demiş yani Esat evet. Ortodoks inançta Musa'nın asasını simgeliyor Doğru. aynı zamanda. Bir de mistik tasavvufi tasarımlarda her yıl deri değiştirerek sürekli ölüp ölüp dirilmeleri nedeniyle ölümsüzlük simgesi sayılıyor aslında e, biz ilk programda daha çok yılanın olumlu yanlarını ele almışız Hı -hı. sanki o hikayeleri Hı -hı. E, bu defa biz özellikle evrimle daha çok öldürücü zehirleyici öldürücü, evet. hikayelere gittik Hı -hı. sen gene doğu mitolojisine dönerek yaratıcı noktadan gittin şimdi ben de şöyle e, bir toparlama yapayım dedim e, şarkımızdan önce şimdi bir şifacı yılanla karşı karşıyayız aslında Hı -hı. E, yani başta bu e, tıp tanrısı Asklepios'un simgesi malum bilinen kadüse hmm. denilen bir asanın üstünde iki yılan var birbirine dolanmış çünkü aslepiyos hep yılanlı bir asayla dolaşıyor hmm. ve yılan bu şifa verici diriltici özelliğinden dolayı asaya sarılmış bir hayvan en yani şifayı çağrıştırıcı şey bu aslepiyosun asası kadüse efendim sonra şahmaran hikayesinde bu şahmaran lokman hekimle de birlikte çok anılıyor onun da etinin çare olduğunu gördük evet. Keza Medusa'nın e, kana ölüme çare çünkü bir tarafı e, sağ tarafı e, zehir, sol tarafı şifa Şifaydı. idi <gülüyor> zehiriydi onun zehir ve panzehir bir arada. Keza e, Hermes'in bir yılanla asası var. Eskiden andığımız e, tanrı Hermes'i. burada uzlaştırıcı yanı ile ortaya çıkıyor çünkü e, bu yanı e, olan bir asayı kavga eden iki yılanın arasına atıyor. Yılanlar hemen asaya e, sarılıyorlar ve kavga ...yogayı bıraktıkları gibi de sürekli orada kalıyorlar üstelik. Hmm. Onun dışında bahsetmediğimiz bir hikaye var. Girit kralı Minos'un ölen oğlu Glaukos bir yılanın taşıdığı otla diriliyor... Hmm. Evrim belki şey gılgamış gılgamış <gülüyor> Orada <gülüyor> o, yılan geliyordu ama ölümsüzlüğü. O, o <gülüyor> belki. Ee, o, ayrıca da öldürücü yılan tabii sürekli karşımıza çıkıyor. Ee, Toru öldürmüştü. Ee, pek çok böyle hikaye var ama Kleopatra ve Kız Kulesi'ndeki... E, Kleopatra da kendini bir yılana sunuyor. Kız Soktırarak Kulesi'nde de evet. ölümden kaçış olmadığının bir simgesi aslında. Şeyle giriyordu değil mi? Sepetle, sepet içindeki meyvelerle birlikte evet. giriyordu. Madem öyle giriyordu bir şarkı arasında. Yani. Araya bir şarkı girsin diyorsun. Efendim Lordi'den Wake the Snake. güreş yılanla devam ediyor. Yılanın e, mitolojideki e, durumuna baktık. Bayağı bir baktık yani. Evet. E, <gülüyor> çok ama güzel. çok fazla çok evet. e, aslında tam anlamıyla incelemeye kalksak 4-5 program sürecek e, bütün mitolojilerde Hint'te, Sümer'de, Doğu ve Batı'da evet. olsun. E, hayvan bilimi açısından birazcık bakalım Kerem, e, sen de vardı sanırım. Yılan. Ben yine yaşamın temel kurallarına baktım Profesör Ali Demirsoy'un. Sınıfı sürüngenler sınıfı, alt sınıfı diapsida, alt takım yılanlar serpentes, ophidia diye geçiyor. Ben bu Böyle... serpentes'e bir bayıldım. Ya. <gülüyor> Çok evet, serpentes. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Böyle biraz tipik özelliklerine baktım. Kaba bir özet geçtim. İlgimi çeken biraz da. İşte ses dalgalarına karşı sağırlar. Buna karşın yerin titreşimlerini algıladık, algıladıkları saptanmıştır. Ağız kapalıyken dahi dudaklarında bulunan bir yarıktan dışarıya uzatarak kokuyu alabilirler. Ee, zehir dişleri üst çenede. Soğuk kanlı olduklarından az besinde yetinirler. 1 ee, ila 7 günde bir beslenmeleri yeterlidir. Ancak 1-2 hmm. yıl aç kalabildiklerine ...dair kayıtlar varmış efendim. Bir iki yıl ne demek ya? Çok uzun Su içerler bir de süt içtiklerine ilişkin söylentiler su içme istekleriyle ilgiliymiş. Öyle bir şey efsanesi vardır değil mi? İşte yok süt koyarsanız yılan oraya gider, e, süte gider, Hı -hı. sütün başında toplanır. Öyle evet. bir şey yok demek ki. Evet. Çoğunlukla canlı hayvan ile beslenilermiş. Hemen öldürülmüş taze besinleri dahi yemezler. Vay. E, yutulan besinler vücudun çapının dört beş misli olabilir. ...böyle belgesellerde falan görüyoruz... ...yutma büyük avlarda iki üç saat sürebilirmiş... ...şekli görünüyor bazen hatta evet. <gülüyor> <gülüyor> ...zehirsiz yılanlar... ...zehirli yılanları avladıkları halde... ...onların zehrine karşı bağışıktırlar... İz, bu ilginç geldi bana. İzlanda, İrlanda ve Yeni Zelanda Zellanda hariç her yerde bulunurlar. Evet ve ama şeyleri de benzemiyor aslında. Mevsim e, olayları da. Hani İzlanda'yı bir derece anlıyorum da diyelim çok soğuk diye yok ama Öyle benzemiyor. Öyle yazmışlar yani, efendim ben de... Efendim, i̇lginç bana da ilginç geldi. İşte, türleriyle ilgili alt familyalarıyla ilgili birkaç bilgi vereyim. Boğa yılanları var biliyorsunuz. 10-11 metre olabilirlermiş. 100-200 kilogram ağırlıkla da olabiliyorlar. Zehirsizler. Ee, en gelişmiş yılan gruplarını içeren cayenofidia ee, zehirli yılanlar bu familia grubuna aittirler fakat e, çoğu insanlar için zararsız ee, kara yılanlar var ülkemizin en uzun yılanları çok hızlı hareket edip oldukça hızlı ısırırlar insandan genellikle kaçmaz korkutmak için de tıs diye ses hmm. çıkarırlar. <gülüyor> Engerekler var bildiğimiz en gelişmiş yılanlar üyelerin hepsi zehirli ve zehirlerini en etkili şekilde avlarına enjekte edecek diş ve ısırma sisteminde sahiptirler zehirleri kan yoluyla zehirl zehirli yollar e, türlere göre 2 ila 50 yavru doğurabiliyorlar. Hmm. Bayağı farklı bir evet. şey, iki ila Bir de çıngıraklı yılanla ilgili bir not var, Onu da söyleyeyim. Kuyruk ucunda yer alan atılmamış derilerinin tehlike sırasında titreşimleriyle çıkardıkları sesten dolayı bu adı <gülüyor> almışlardır efendim. <gülüyor> e, son olarak da kobradan bahsedeyim. Zehirleri hemotoksik etkili, e, e, nörotoksik etki yapıyor, felç edici. Ülkemizde yoklar efendim. <gülüyor> evet, onlar o... çok kullanılıyorlar yani çizim olarak. Ee, evet yılan değil, oynatıcı değil, hikayesinde var e, mesela değil mi? O evet. kobralar, hayvan hakları mücadelesi verenler pek e, haz etmiyorlar bu durumdan evet. ama. E, hatta birçok ülkede yasaklandı bildiğim kadarıyla. Ama da kadim bir hani şey. E, yılan neredeyse. Gelenek, Hindistan, Pakistan, Güney Afrika'da e, Pungi adı verilen bir üfleme aletle hipnoz edildiği varsayılıyor. Ama hipnozla il, durum e, alakası yok çünkü... Sese ses duymuyor yılanlar. Evet. Sitçililere evet, karşı dedim. duyarlılar. Adamın hareketlerine göre aslında evet. demiştin. Evet. Ben de onu Sanata öğrendim. bakalım biraz, değil mi? Sanatta resim e, içinde çok fazla var yılan. Gene kamusa güreş e, Twitter adresimizde pek çok resim yayınlayacağız. E, şeytanın, günahın, doğurganlığın, bilgeliğin şifanın simgesi. Gene hmm. o ikilik birbiriyle çok zıt şeyler. Hmm. Sonra envy denilen kıskançlığın vücut bulmuş halinin bir simgesi. Keza keza aldı atma sapkınlık sağ duyu ee, bir de Afrika ile dünyanın simgesi olarak da kullanılıyor resim sanatında. Hmm. Ee, bir de e, resim sanatında mitolojiye bağlı olarak en çok kullanılan e, Medusa ile ilgili e, çizimler, yağlı boyalar var. Keza e, Laocoön'un e, ve oğullarının yılanlar tarafından öldürülüşünü simgeleyen çok bilinen bir heykel vardır. Onun resmini de Twitter adresimizde yayınlayacağız. Keza Herkülün yılanlarla savaşı da gene e, çok tablosu yapılan. ...hikayelerden biri... ...böyle sanatta... Sana Edebiyatta benim e, aklıma yılanların öcü geldi... ...tabii hmm. iki kez de hatta... E, ...uyarlandı, filme uyarlandı... Evet. E, ...birincisinde... ...şerif göre... pardon Metin Ersan'ın... ...hatta rahmetli... E, ...Fikriyat Hakan'ın oynadı ...Ali Yeronalar'ın hmm. oynadı hmm. Ee, ikincisinde Şerif Gören'in işte Kadir Nalır'ın oynadığı Fakir Baykurt eseri aynı zamanda evet. ee, Yaşar Kemal'in e, Yılanı öldürseler, Yılan öldürseler romanı var işte burada annesini öldürmek zorunda kalan Hasan'ın hikayesi töre cinayeti hatta 9 yaşında işliyor onun e, kurban kavramına bakışını yansıtan bir romanı Yılan Yılanı öldürseler Nazım'ın e, Nazım, e, Nazım Hikmet'in Kara yılan hikayesi Kuvayi var. Kuvayi Milliye yani. Destanı'ndaki. Evet, orada Antepli Hı -hı. delikanlının hikayesi. E, kara yılanlar da biraz önce bahsettiğim gibi çok böyle hızlı atak bir, e, e, olduklarından sanırım işte kara yılanlar dönüşüyor. Kara yılan orada bir de kahramanın kendini e, var etmesinin bir sembolü. Kara yılanı evet. öldürdü. Yılanı öldürüyorum evet. yani düşmanımı yenemeyeceğim gibi. Evet. Hı -hı. Başka Elias Canetti'nin sık sık kullandığımız hayvanlar üzerinese de yılandan çok bahsetmiş küçük küçük anekdotlar var. Ben sadece bir tanesini paylaşacağım. Yılanlardan sağır oldukları için mi büyüleniriz? Zehirlerini açıkça yani bir yerde taşıdıkları için mi yoksa? Fakat zehirli olmayanları da bizi büyüler. Bu kadar nadir beslendikleri için mi? Onlar da seviştiği için mi? Zehirli dişleriyle kapandaki dikenlerin derisinden elde ettiği gülen yerlilerin arasında harika çıplaklığıyla dönüp duran yılanın öyküsü ve onun aşağılamasına dayanamayıp onu ortadan kaldıran avcının utancı demiş böyle küçük alıntılar var kitapta. Görsel bir imge olarak ben küçük prensin herkesin şapka sandığı Hı. çizimi hatırlatayım. Orada da fil yutmuş boa yılanı vardı evet. hatırlarsanız. Hı. Divan şiirinde de sevgilinin saçları yılana benzetilir yine baştan çıkarıcılığıyla yine o şeytani özellikleriyle. Birbirine dolaşmış iki yılan üreme sembolü. İki yılanın bellerinden düğümlenip birbirlerini yutmaya çalışmalarını gösteren hareket Hermes'in işareti ve aynı zamanda da ticareti sembolize hmm. ediyormuş. Ee, yine mücadele eden iki yılan doğadaki pozitif ve negatif yin ve yang ikili karakterleri sembolize ediyor. Evet, e, bende de bir şahmaran duası bilgisi var. Böylece muhtelif bilgilere geçtik. Hmm. E, yedi kere arda arda üç gün boyunca okunduğu zaman o eve yılan girmeyeceği e, söyleniyor. Allah Allah. Evet, öyleymiş. <gülüyor> Eski Mısırlar'da, Girit'te ve Meksikalılar'da özellikle tapınılan bir hayvan. Hmm. E, böyle... Efendim, e, kelimelerimizi ikinci programın sonunda bir kere daha göz atıp e, bitiriyoruz artık yılanla e, olan maceramızı ölüm, ölümsüzlük, şifa, zehir, yenilenme, şehvet. ikilik, şeytan, korku dedik. Şehvet, gençlik. Gençlik doğru, gençlik iksiri gibi. Çünkü şeyde e, şehvet deyince psikanaliste de, kole göre de e, daha çok faldu sandırdığından yine erkeksi bir simge olarak. Doğru Algılanıyor, çok kullanılıyor. Hı -hı. Zaten bu dünyanın yumurta ve yaratılması evet, hikayesi evet. de ona gönderme Hı -hı. yapıyordu. Hı -hı. Hı -hı. Eski programlarımızı hem Twitter adresimizde hem de e, 94.9 Açık Radyo'nun podcastlerinde bulabilirsiniz. İyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın. İyi haftalar. İyi haftalar.